Alo. Hayırlı günler hoş geldiniz. Hayırlı günler. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyurun. Ben hocama gusülle ilgili bir sorum olacaktı. Biraz tesettürün dayanıyor. Ee, bir yerde e, ben bir yerde bir hadis okumuştum. Ya hadis veya e, bir evliyanın tam olarak hatırlamıyorum bir sözü gibi. Evet. E, nasıl söylesem e, bir e, öyle bir gün gelecek ki bir gün insanlar haftada birkaç defa e, gusül almak zorunda kalacaklar. E, i̇nsanlar tesettüre riayet etmediği için diye bir söz okumuştum. Hı -hı. Şimdi ben televizyonda mesela böyle plajda işte mayolu bayanlar veya erkekler gördüğüm zaman gusülüm e, mü şüpheye düştüğünü zannediyorum. Hı -hı. E, böyle bir şey olabilir mi? Yani gusül almak gerekiyor mu? Onu evet. Soracağım. Teşekkür ederiz efendim. Evet. Hayırlı günler diliyoruz. Evet, şöyle soruyu özetleyelim e, hocam isterseniz. E, Ay Ayşe Hanım'ın hassasiyetine de teşekkür ediyoruz. Hı hı. Önemli bir konuya da parmak bastı, işaret etti. E, dönemimiz maalesef evet e, uzay çağı, efendim bilgi çağı, iletişim çağı evet internet çok yaygın, her bakımdan bilgi paylaşımı korkunç derecede ileri seviyede. Hı hı. E, evet teknoloji ileri son derece hızlı ama e, bunun da dezavantajları var. Birçok zararları da oluyor. Yani bir şey yüzde yüz menfaat, yüzde yüz fayda sağlamıyor. İşte bakıyorsunuz Ayşe Hanım'ın da dediği gibi efendim televizyonda olsun, internette olsun, sokakta olsun, şurada olsun, burada olsun insanlar tesettüre mahramiyete dikkat etmiyor. Ve insanlar maalesef o günahı bolca işliyorlar. Bolca işliyorlar. Yani göz zinası, kulak evet. zinası Dil zinası, el zinası ileri boyutlarda İleri boyutlarda Şimdi bir hadiste de e, Bina ve zina Affedersiniz çoğalacak diyor Kıyametin alametlerinden birisi de Bina ve zina işte günümüzü tarif ediyor hı hı. E, Ama burada Kısaca şunu söyleyelim ki e, Fıkıh kitaplarımızda da Bunun boyutları Güzel bir şekilde tarif edilmiştir yani burada kısaca söylemek istiyorum ama e, şehevi duygularla insanın e, cinsel bakımdan e, tahrik olmasıyla yani c, c, suyun boşalmasıyla insan cünüp olur. Yani bu fıkhi tariftir. Bu şekilde olmadığı takdirde kişi cünüp olmaz. Ama ruhen, işte efendim bedenen, zihinsel olarak e, o ereksiyon haline girmiş olması, efendim. Bunlar tabii ki günah elbette ki. Yani gayrimeşhur bir şekilde olursa. Ama bunlar guslu gerektirmez kısaca. Evet. Guslu, guslu gerektirme. gerektirmesi için kadın ve erkekten suyun yani o cinsel istek suyunun başarmış olması lazım ki ancak cünüplük gerçekleşmiş olsun. Evet.